iki var iki var iki var haber. Naz billahi minash şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Allahu ya mu'in, ya hannân ya mennân ya kerim, ya gaffar ya rahim, ya rahman. Cid 2, sayfa 28 <gülüyor> El Mektubu Sâmine Aşar ile Şeyh Cemaleddin Nâkûri Sekizinci Mektup Şeyh Cemaleddin Nâkûri'ye yazılmıştır. Fi beyan-i nasib zahir sadece kitapla yetinen sadece ibareden anlayan alimlerin nasibi nedir ve nasibül ulemâ-i ilimlerde kitabe ilimlerde kitapla elde edilen ilimlerde derinleşmiş olan alimlerin bildiklerine ve nasib-i sülfiyete tarikat ve tasavvuf yoluna intisap etmek suretiyle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 Hacı Muhammed Paris'e Kudüs'e Sirru Fesuf hitabında diyor ki, Hz. Ali Keremallah ve Cihye'ye dediler ki, sen resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin damadı olman hasebiyle, sen Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama daha yakın bulunuyorsun. Bir takım meselelerde onun mahremi esrarısın.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 ee, İslam'dan anladığı nedir? İrfan'dan anladığı nedir? Veya daha müşakras misalle Kur'an'dan ne anlıyor? Bir de sofiyye. Hem ilmi var, hem kitabı bilmiyor, var. Hem bununla birlikte öyle bir gözlük sahibi ki ayetlerde kimsenin görmediğini kimsenin anlamadığını anlıyor. Bir de bu insanlar var. İkisini aynı kefeye koymayalım diyeyim Rabbani.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 iş görmesi çok daha rahat mümkün oluyor. Dolayısıyla iman, İslam da Kur'an da ya işte e, malzemenin eksikliğine veya fazlalığına göre fark atıyor anlaşılması. Elhamdülillahi bütün hamdler lillahi Allah Celle Celaluhu olsun ve selamun selam da gerek dünyada ve gerekse de bütün ee, ahirette ee, her ikisinde emniyet ve güven ala ibadil lezim aslafa e allah Teala'nın kulum değil de kendisine cezbeylemiş olduğu kullarına olsun el <tihazım> ulema'u varasetul enbiya'in el ulema'u varasetul enbiya'in alimler peygamberlerin varisleridir Alimler peygamberlerin varisleridir sözü sözü kafir yeterlidir. Fi'l Alimlerin methedilmesi hakkında bu söz yeterlidir. El Alimlerin değer ve kıymetini ifade etmekte ah bu söz yeterlidir. Ama affedersin bu söz o kadar kişi bir yani söz ki yani o kadar yavruluyor ki o kadar yavruluyor ki gidiyorda gidiyor, gidiyorda gidiyor, gidiyorda gidiyor. Namurabani Kudisi Sirru bir başka mektubunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittibadan bahsederken diyor ki kavlen, fiilen, itikaden, zahiren, batinen, altı yönden Resul-i Ekrem sağ ve e benzeyen insan, Muhammed Mustafa sağ vassalinden alacağını alır. Çıplak, gözü gören, kulağı duyan herkes ondan eşit istifade eder diye bir şey yok. Bir başka mektubunda buyuruyor ki,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 iki ev kaldı diyeceğim ama bu iki ev elli sene önce söyleniyor. Şimdi ateş tatıyı yakıyor cemaat. El ve veresetü'l enbiya'i alimlerin peki alimler peygamberlerin varisidir. Sözü kâfin yeterlidir. fi midhati'l ulema'i alimlerin kadir ve kıymetini ortaya koymakta yeterlidir. Ve ilmü'l-veraset, miras yolu gelen ilim var ya, ve ilmüş şeria, bu Şeriat ilmidir bu. Peygamberler Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi altın gümüş miras bırakmıyor. Peygamberler ilim bırakıyor, irfan bırakıyor. Onların bu noktadaki varisleri alimlerdir ve ilmü'l-verasetin miras yolu kalan ilimler ve ilmü'ş-şeriat, şeriat ilmidir.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 Kavran çerçevesi zamanla daralmıştır. Şeriat ilmi, yani Kur'an'la ve Muhammed Mustafa'ya temas eden bütün ilimler. Bu ilim şeriatı fiinla ko, şeriat ilmi, öyle bir ilimdir ki, Bakıya Minal Embiyya ileyi Musallamat ve teslimat, Peygamberlerden arda kalan ilim şeriat ilmidir. Böyle bir tarif buraya koydu. Vale ilm şeriati, şeriat ilminin de vardır, suretün ve hakikatün, şeriat ilminin bir zayıf tarafı vardır, binanın bir cephe tarafı vardır, vakikatün şeriat nında bir de şeriat ilminin batın tarafı vardır, karpuzun kabuğu vardır, peki karpuzun bile yenen iç kısmı vardır, hatta içinde de birçok mineraller vardır, onlar da öteye, yani öteye derken daha öte de. Aslında yani bazı mümkirler var toplumumuzda, yaşadığımız ortamda. Bazı hazımsız insanlar var. Tasavva tarikat noktasında bir türlü kafasını ikna edememiş insanlar var. Onlar diyorlar ki hangi adet şerifte ve nerede diyorlar işte şey vardır, şeriatın sureti vardır, hakikati vardır. İslamiyet İslamiyettir. Hakikat hakikattir. Dolayısıyla nereden çıkarıyorsunuz siz bunları vesaire diye yani işte bir sürü lafı güzah ederler. Şimdi sana bir soru sorayım. Diyelim Abdullah Hoca burada Kur'an-ı Kerim okuyor veya İsa Daniş kardeş Kur'an-ı Kerim okuyor. Orada birisi hışkıra hışkıra ağlıyor. Ama burada birisi uyuyor mesela icabında. Şimdi sen bunların ikisine not verecek olsan birisine kaç verirsin, öbürüne kaç verirsin? Veya bir insan namaz kılıyor.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 İkisi de namaz kılmıyor mu peki? Kılıyor. Veya iki tane efendim yani mücahit düşün savaşla savaşıyorlar. Birisi bambaşka bir ahaleple savaşıyor. Sanki o savaşmıyor. Muhammed Mustafa Aleyhisselam savaşıyor. Öbüründe ise gurur, kibir, insanlara beğen arzusuyla bir savaş duygusu var. İkisine sen peki aynı notu mu verirsin? Yok. Yok.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 faiş bir hata yapıyoruz bazen. Tasavvuf ve tarikatın sistemlerini, tasavvuf ve tarikatın belki bilgi anlayışı, ilim anlayışı, Allah Celle Celaluhu'nun bu yolda itlafı nefsetmiş olan, yani kendini tüketmiş, nefeslerini tüketmiş olan kullarına, dostlarına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 Tasavvuf ve tarikatın e, yani, e, özünü, mantığını, temel hikmetini anlamadan, anlamadan, anlamadan, hiçbirimiz, hiç, hiç samimi bir Müslüman ayağa kalkıp da, ya nasıl oluyor ya vesaire vesaire, olmaz böyle şey deme, güretini göstermesin, göstermesin, göstermesin, bu müşriklerin adetidir bu ama geldi anlat ne yapalım ya anlamayanın anla hani anlayışsızlığından biz mi mesulüz peki günümüzün mantı batı batı indexi olduğu için agop salomon george michel nasıl bakıyorsa bir olaya biz de aynen içimizdeki bazı gafiller öyle bakar oldu öyle değil işte öyle değil.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 <gülüyor> Rahmetli Elmallah Hamdi Yazır Efendi'nin Kardeşi vardı Allah gani gani rahmet eylesin Mahmut Yazır Efendi Diyor ki Beşler'deki Kaptan Ağıtı Camisine gidiyorum akşam namazlarla Diyor Bugün bir, bir ihtiyar bana Dedi ki abin gururlanmasın Söyle dedi Ben dondum kaldım ya ben ne Abimin yanında ben biz Osmanlı Nesliyiz dedi büyüğümüzün yanında Böyle elimizle burnumuzu Da biz edep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 Allah Allah bu ne iştirdim ya? Bu adam nereden ne kadar alıyor peki? Gene böyle işte bir iki böyle işte söyleyeyim mi söylemeyeyim arasında gidiyorum geliyorum, gidiyorum geliyorum. Gene kale almadım. Üçüncü gün dedi ki bana evlat biz ne dedik sana? Söyle abine gururlanmasın. Baktım babuş pahalı artık susmanın bir anlamı kalmadı gittim çekine çekine ezile büzüle vesaire abim tefsirini yazıyor dedi abi dedim abi baba bana bi dedi ki abin gur gururlanmasın ab ab abi yanlış anlama dedi vesaire sıkıla büzüle böyle işte kanter içeri sakarak bunu söyledim ellerin şöyle koy dedi ki demek öyle her dedi.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 yani ikaz ediyorlar onu çünkü niyeti halis ama işte bir nefis bir şeyler üfledi ona o an senin kitabın bir tane olacak sen eşsiz olacaksın Şöldür, o havalarla o da işte ha babam de babam yazıyor vesaire söyle ağabeyine gururlanmasın diyor bu tefsir bu hala da yani geniş geniş konuştuğu ayetlerde adam aşılamıyor ama Ömer nasıl bilmez Rahmetli'nin buyurduğuna göre e, ilk beş cildinde güzel gidiyor, son dedi yani 3 4 beş cildinde neyse biraz böyle yani muhtasar kısa kısa kısa kısa, kısa mana vererek ayetleri geçiştiriyor. Çünkü diyor tefsirini tamamlamadan diyor öleceğinden korkmuşu diyor ve işi biraz hızı tuttu, tefsir bitti elmalı etti.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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب bu indirdiğimiz kitap diyor Cenab-ı Celle Celalı. Çok çok mübarek ve muazzam bir kitaptır. Ama niye? Liyeddebberum. Bak burada, burada linguistik bilim var. Allahu Teala liyetefekkeru demedi. Liyeddebberu da düşünmek, peki tefekke, liyetefekkeru da düşünmek demektir. Veya liyetefekka da Allah Celle Celaluhu diyebilirdi faraza. Bir başka efendim sigayla da Allah oraya bir kelime kordu لِيَدَّبْدَرُوا اِدَّبْدَرَا يَدَّبْدَرُوا D, geliyor. Şimdi buraya kafayı tak tamam mı? Bir daha da kafanı kaldırma. Ne diyor peki? Indirdiğimiz mübarek bir kitaptır diyor. Ama, ama niye indirdik peki? لِيَدَّبْدَرُوا Ayetin arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka. Anlamlarını tespit edesiniz diye, bilirsiniz diye. Sen mi halde ne yapıyorsun peki? Çıplak efendim yani binayı anlatıyorsun. Sadece bir BDB'sini konuşuyorsun. Veyahut da işte mozayini konuşuyorsun. Bilmem kaliterasitini düşünüyorsun vesaire vesaire. Veya cam giydirdin o kadar. Bina e ee, tamam o lazım eyvallah ama ötesinden ne haber? İçinden ne haber? İçine girmedin peki.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 veya Allah Celle Celaleu ya, veya Muhammed Mustafa'ya bunun ne anlamı var ya? İmam-i Şafii Rıhimullahu Teala diyor ki, dünyada hangi alimle tartışsam onu mağlup ettim Hakikaten öyle ya. Yani. Çok güçlü bir alim, çok çok güçlü bir alim. Yani önünde ordular gelse diz çeker. Öyle muazzam bizzat. Allah gani, gani rahmet eylesin. Hangi alimle münakaşa ve münazara yaptıysan hepsini mağlup ettim. Ama hangi cahil alimle veya hangi cahille tartışma yaptıysan hep mağlup oldum diyor. Bu adamlar hikayem okuyor ya. Tasavvuf ne? Tarikat ne? Bunun tığı nedir? Felsefesi nedir? Hikmeti nedir? Sistemler nasıl çalışıyor vesaire? Bunu görmeyelim ondan sonra anlamayalım. Sen kalk İsmail Hakkı Bülsevi hakkında ileri geri konuş. At tut bilmem ne vesaire falan filan. Bak ismi mühim değil. İhvandır yani. İnşallah dersinde muntazam yapıyordur. Bir efendim alim ismi mahfuz kalsın. Rolbeğen tefsirini muhtasara ihtisar etti. Ama İsmail Hakkı Bülsevi dargın. Çünkü bu yaramaz, bu bilginin yetişi gereği yoktur, doğru, şu doğru budur, orayı at, burayı at, orayı at, burayı at vesaire Vahmet Dömer'e nasıl bilmen derdi ki, eskiden derdi her Osmanlı vaizinde elinde ruhul beyan tefsiri vardı. Ve halk ruhul beyan tefsiriyle yetiştirildi. Sağab muzaffer ozak, Allah rahmet eylesin. Bana dedi ki, Hoca Efendi, Hoca Efendi dedi.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 Kimse bugün kalkıp da büyükle oynamasın. Büyük günde bir çıtası vardır, bir kriteri vardır. Varsa tamam mı konuş. Yoksa bu bu bu yapılanın anlamı yoktur. Yerin altından şahsen yürümeye imkanım olsa hiç toprağın üstüne çıkmam. Yer faresi gibi yerin altından gezerim ben. Benim varlığım da günah oldu ya. Bu günük Zem billayka su alay zenbun aker. Mevlana Halid buyurduğu gibi. Senin varlığın var ya, öyle bir günah ki, öyle bir günah ki, şimdi diyecek o ne demek ya vesaire. Anla bak ne kadar dibe vurduk. Allah sana da bana da yardım etsin. Amin. <gülüyor> Kafan yetmiyorsa, peki bu bizim işimiz değil. Ama büyüklere karşı, e, saygımız, sürmetimiz sonsuzdur de, tamam al başını git. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ abdi, خَيْرًا جَعَلَهُ مِنَ الْمُسَدِّقِينَ لِلْاَوْلِيَٰي فِي مَا كَالُوا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 Tamam mı? Tamam. bunun üstünde bir, bir takım zevat var, eylullah var, nevlen has sırdaş dostları var, İmam-ı onları onların anlayışını söyleyecek.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 sen geç, duvarın arkasına, pertenin arkasına git, bir de buradan bak. Peki şu memlekette olan olaylara, bir tane değil, kaç tane Eylül'ün kalbi biriklişik oldu biliyor musun kardeş?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 Cendide birisi oraya uğruyor. Bakıyor ki işte efendinin talebeler müzakere yapıyorlar. Hocalar, müderrisler ders mütalâe ediyorlar. Kale Ebu Anife namazım böyle dedi. Ve kale Şafii, İmam Şafii böyle buyurdu. He bir diyor, ve kale Cibe ve hoyi, İmam İmam el-Cibe böyle buyurdu. Kale Zeccacu, İmam ez-Zeccak böyle buyurdu vesaire. Dedi ki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 adam ne söyle? inkar etmiyor bunu biraz sonra da İmam Rabbani buna benzer şeyi söyleyecek bazıları fıkıhtan hidayeyi bazıları usulü fıkıhtan pezdevi adlı kitabı yani ilim kaynağı gördü vesaire falan filan İmam Rabbani diyor ki onlar başımızın tacı ama iş bundan öte öte öte öte kitabın kabuğunda kaldın İçini ne zaman pekini bulacaksın? hala işte kabuğun kabuğu yiyorsun sen ne zaman peki içini nüfuz edeceksin?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 Birisini affedersiniz bu deli alıyor bir de Cümbel Ahmet'i alıyorum ondan sonra ilgilenemiyor uğraşamıyor onun da yani işte kitap tercihinden yaparım ee, ona hizmet olsun diye yardım olsun diye bir tane kalıyor kitapçıda o da artık nereye gidiyorsa Türkiye 73 milyon kitaptaki üçte 3 geliyor ve bu Türkiye nereye gidecek peki ne dünyanın efendisi olacağız ne ahiretin efendisi olacağız. Bu kadar dile vurduk peki. Elimizde iki tane, üç tane kitap peki. E, o da ya alıyorsa, mesela alıyor almıyorsa. ayda bakalım. Afedersiz işkembeden fetbalar, analizler, tahliller vesaire. Ya böyle delilik olur mu? Amin vel kitabil mubin. Allah kitaba yemin ediyor ya. Allah kitaba yemin ediyor. Senin evinde buhari yok ya senin evinde Kâd-ı İyaz'ın resûl Sallallahu aleyhi ve Sellem'in e, şemaili anlatan bir şifa-ı şerif yok ya ben seni kimden soracağım ya senin adresin neresi ya bugünkü tüphanelerde en fazla müstesna olan kitap Kâd-ı İyaz'ın şifa-ı şerifidir hili hakaneler yazmışlar ellerini asmışlar boyunlarını asmışlar yani imanı İslam'ı Resûl-i Sallallahu Sellem'i yani yemişler ya yemişler ya Benim dinimin ilk emri namaz kıl değil. Dinimin ilk emri oruç tut. Ne bileyim zikret, sarık, küpme şavlar, çarşaf değil. Benim dinimin ilk emri ikraa. Okko, okko. Beynimle meşgul oldu Allah Celle Celaluhu. Ben beynimle meşgul olmuyorum, benimle meşgul affedersin. Bu neyin nesi ya?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 Halifezade Efendi dershaneden sonra Bostan kemeri var. Unkapani um, köprüsüne yakın bir kemer var ya evi de oraya yakındı. Ve Halifezade Efendi dersten sonra omuzlarda gidiyor. Şimdi bir futbolcu çikolata serpi, havaya fırlatıyorlar ya. Halifezade Efendi lat dişli la omuzda gidiyor. Adamın aya, adamın ayağı yere hasret gitti. Adamın ayağı yere değmedi arkadaş. 100 sene 150 sene önce onlar böyleydi. O millet öyleydi.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 Çöplüğe döndük çöplüğe, halkalı çöplüğü bile bizden çok daha iyi. Ondan sonra umraniye çöplüğü bizden çok daha iyi. Kafalar ipotek altında, kafa ve kalk işgal altında, işgal altında, işgal altında. Ne işgaleye ya? Ayşe işgal etti, Leyla işgal etti, dolar işgal etti, euro işgal etti, araba, arsa, bilmem ne? Saysayabildiğin kadar. Her şey var, bir pazar bile geçtim ya. Bu kadar eksikliğe rağmen yine nereden çıkartıyor ya, şeriatın sureti, hakikati bilmem ne vesaire vesaire. Bu türlü lafların anlamı yoktur. Öyle ilmi şeriatı suretun ve hakikatun, şeriatın sureti var, hakikati var. Ve suratuhu, şeriatın suret tarafı, kabuk tarafı diyelim, la ve temsil. Nasib-i i zahir. Ulema-i zahirin peki nasibidir bu. Şeker Allah-u Teala sa'yihum. Allah-u Teala bunların sa'yilerini meşgul kılsan hizmetlerini kabul buyursun diyor. kadı Beydavi tefsirlerin padişahıdır. Çok da bir kitaptır. Allah ganiganı rahmet eylesin. Üstadı ı Aduddin gelmiştir. Mavakıtı yazan zat. Adil bin İcye demiştir, ki, efendi hazretleri ben bir tefsir yazmak istiyorum. Peki ne buyursunuz? Ee, dedik. ki oğlum iyi dedi. Ama seni bir imtihan diyeyim bakayım dedi. Bana kalburla alakalı kaç tane kelime söyleyeceksin dedi. Yani kalbur manasını ifade eden kaç tane kelimeye? İşte dedi ki gırbal dedi mesela. İyi tamam bir ee, kalbur demek Arapçaya. Başka e, başka başka yok bu kadar mesela. Oğlum dedi. Gırbal, gırbal bu kadar lügatla dedi, anlatılmaz dedi. Bu kadar eksik kelime haznesiyle lügatla tefsir yazılmaz dedi. Git biraz lügat çalış. Lügat ezberle. Gitti bütün lügatlara ezberledi. Geldi. dedi Efendim ezberledim dedi. Zannetti ki hocam farklı bir kelime söyleyecek. Orada beni imtihan edecek. Aksilik ya. Geldi ki, gırbal hakkında say bakayım kaç tane kelime biliyorsun? 70 tane saydım dedi. O zamanda ki, evladım şimdi tefsir yazabilirsin ulema-i zahir diyor ya bir defa ulema-i zahirin peki ok yapısı bu kadar zengin bu kadar zengin olmalı sadece dinlenen, ha, zahiri tarafını sana anlatır sadece zahir tarafına o batın tarafı o esrarengiz manalar vesaire onlar tasavullah tarikattaki makamların ihrazından sonra asıl oluyor sadece Kur'an'daki takvim ve tehir hadisini incele Cenab-ı Hak Celle Celaluhu diyelim ki ve ilallahı tuhşerun Dilin mesela normal gramaya göre niye Allah-u Teala tuhşerune ilallah demedi ve tuhşerune ilallah demedi niye allah Teala ilahi başa çekti peki ve ilallahı dedi peki böyle bazı kelimeler sonra gelmesi gerekirken bize göre Mevla ne yapıyor bazı kelimeleri başa çekiyor Ne'abudu kezemiyoruz. İyace ne'abudu diyoruz. Takdim tehi. Yani bazı kelimelerin önce gelmesi, getirilmesi bazılarının sonra getirmesi hadisesi üzerine şahsenin affedersiz elinde bir kitap var. Sekiz yüz sayfa sadece bunu inceliyor. Sekiz yüz sayfa ne rahmetle necazı kısa gelebilir usta nakşî meşayihinden Abdülhakî Arvasi e, şifahi olarak böyle yazını değil şifahi olarak işte ayetleri yorumluyor. Zahiri manası, batini manası vesaire vesaire vesaire. 16 sene de Tah'a'ya geldi. Ve ömrü yetmedi orada vefat etti. Ben peki ondan sonra alacağım pietadaki efendim kitabı işte bunun manası budur vesaire. Haliliyet dabdaru ayatihi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 benim halim ne olacak? Ben bacaya düşüm. Her tarafın kapıları mania oldu ya. Mevlana cennetin ruhü <gülüyor> kaddes Allah sırrı o, kât afli al-müminun ayeti konuşurken sadece kap üzerine, kap üzerine, kap kelimesi ki bellidir bu.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 Babası Sultan daha o da Konya'da yatıyor, yanında yatıyor. Ve asrıdaki vavun üzerine peki bir hafta konuştu. Erzurum'un sabık ulemasından sabık müftü efendi Solakzade Mehmet efendi Allah rahmet eylesin. -e Cenab-ı Hak Nus, e, aleyhisselam kıssasını anlatırken diyor ki Ey gök sen suyunu tut, ey yer sen de suyunu yut. Yani tufan bitsin diyor. Sadece şunun, şunun üzerine Solakzade Mehmet Efendi'nin babası bir hafta konuştu Erzurum Merkez Balapaşa camisinde. Kur'an nereden gidiyor? Kaldı ki hep zahiri mana üzere dönüyor yani. Daha biz batına geçmedik ha. Daha Elullah'ın peki Evliya Allah'ın tefsirine geçmedik ha. Burası bir deri ya, Düşen boğuluyor. Allah Celle Celaluhu surette kalmaktan muhafaza eylesin. Amin. Hakikaten nüfuz etmeye bizleri muhafak eylesin. Şair-i Fuzuli'nin dediği gibi yani mesele öyle bir takım tıstınavlar ezberlemekle bir takım kitaplar devirmekle bitecek gibi değil bitecek gibi değil. Her kimin var ise zatın ve şerareti küfrü, istilahat-ı ulum ile Müslüman olmaz. Ger kara taşın kızıl, kan ile rengin eylesek, rengi tağhir olunur, lakin leal-i olmaz eylesek tutiye talimi edai kelime ol, sözü insan olur ama sözü insan olmaz her kimin var ise zatında şerareti küfrü kimin mayasında peki he var ise diyor yamukluk var ise diyor istilahatı ulum ile misalman olmaz yani böyle efendim ilimde terimler var var. Ey, tabirler var. Bunları ezberlemekle, yutmakla. Peki o Müslüman olmaz. ger karataşı kızıl kan ile rengin eylesek, diyor ki simsiyaf bir taşı diyor, kırmızıya boyasak diyor, kırmızıya boyasak diyor, rengi tabir olunur ama lalib edahşan olmaz. Taşın rengi döner eyvallah. Fakat diyor e, Afganistan'da Bedakşan diye bir yer var. Orada sevden, e, yer altından e, şey çıkartıyorlar. Yakut çıkartıyorlar. E, ondan sonra mücevher yakut çıkartıyorlar. En kıymetli taşı çıkartıyorlar. Diyor ki şimdi sen e, evet diyor. Taşı diyor, kırmızıya boya diyor Fuzuli. Rengi tahhir olunur. Ama lal-i bedahşan olmaz. Bedakşan'dan çıkan diyor kırmızı yakut olmaz diyor.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 Ya, eylesek tutiye talimi edai kelime at. Papağına siz diyor öğretin diyor şeyi diyor. Bir takım kelimeleri söylemeyi diyor. Sözlü insan olur ama özlü insan olmaz diyor. Papağan tamam sözden baktığımız zaman insan gibi söylüyor vesaire. Ama özü ise hayvan hayvan, oku kitapları, yurt kitapları vesaire, hiç hala kapkara Halife Harun-u Reşit, Rahim allah vardı, Yasin'in hiçbir galat, hiçbir hata yok, maharici huruf tam bütün de yerinden çıkmak suretiyle Yasin'i aynı bir hafız kurra gibi okuyor Abdullah hocam onun belki yani şey olurdu talebesi olur en fazla ama ama Abdullahcan içi ben beyaz insan insan kamil papanın ise hayvan tamam mı? Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin. Keşke o o papaya kadar ya. Neyse inşallah burada bulunuyoruz. Papağanlar burada yok. <gülüyor> İnsanlar camiye gittiğine göre elhamdülillah ondan çok üstün. Ama işte bir de işin ibret tarafı var. Cenab-ı Hak rampalarda kalmaktan muhafaza eylesin. Ayy. İki var, iki haber.